Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından yapılan açıklamada torba yasa ile termik santrallere çevre yükümlülüğünden 3 yıl muafiyet getirmek istendi belirtildi. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu daha önce meclis gündemine getirilen ancak tepkiler ve seçim nedeniyle geri çekilen termik santrallere çevre yükümlülüğünden muafiyetin 3 yıl uzatılmasının vergi kanunu adı altında sunulan torba Yasayla tekrar meclis gündemine getirdiği bildirildi. Daha önceki teklifte vergi muafiyeti uzatması 2 yıl ile sınırlıydı. Gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun başlıklı kanun teklifi 8 Temmuz'da torba yasa hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 32 maddelik gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi genel gerekçesinde Düzenlemenin çoğunu oluşturan vergi ile ilgili teklifler hakkında açıklama yapıldı. Daha sonra ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli yer tutan yenilenebilir enerji kullanılan büyük ölçekli projeler için düzenlemeler hayata geçirilmekte denildi. Komisyon tarafından yapılan açıklama içinde enerji geçen bir düzenlemenin özellikle bugünlerde gündeme getirilmesinin pek de hayra alamet sayılmayacağı belirtildi. Zira Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak başından bu yana karşı çıktığımız Özelleştirilen termik santrallerin çevre yükümlülüklerinden muaf tutulmasına dair düzenlemede şirketlere tanınan süre 31.12.2019 tarihi itibariyle sona ermekte. Bilindiği kadarıyla enerji şirketleri çevre yükümlülüklerini yerine getirmek için herhangi bir adım atmamış durumda. Bu durumda ya bu santraller kapatılacak ki kapatılmalı ya da yeni bir yasal düzenleme ile toplum ve ülke yararları hiçe sayılıp, Anayasa Mahkemesi kararı çinlenerek şirketlere yeni bir süre verilecek denildi. Komisyon açıklamasında kanun yapma tekniğine tamamıyla aykırı bir şekilde hangi gerekçeyle ve nasıl bir düzenleme yapıldığı konusunda hiçbir somut ve doğru açıklama ile belirlilik olmaksızın yasalaştırılmak istenen bu teklifle dolandırılan söz ve cümlelerle çevre yükümlülüklerinden muafiyet uzatılmak mı istenmekte diye sorularak Anayasa Mahkemesi'nin sürenin uzatılamayacağına hükmettiği hatırlatıldı. Bu düzenleme ile anılan santrallere yeni bir süre verilmesinin mümkün ve söz konusu olamayacağı altı çizilen açıklamada sözü dolandırarak gerekçeleri toplumdan gizlemeye dönük düzenleme geçerlilik kazanamaz. Kazanamadığı gibi bu santrallerin çevre yükümlülüklerine uymamaları nedeniyle göre sakinlerine verdikleri zararlardan sorumlu tutulmalarını haklarında idari yaptırım kararları uygulanmasını da sağlamaz sağlayamaz. Tüm milletvekillerine bu etik dışı teklifin yasalaşmaması için Görev ve sorumluluk düşmekte denildi Türkiye Barolar Birliği açıklamasında. Özel bir petrol şirketi Ankara'daki Küçük Esat istasyonunu elektriğine güneş enerjisinden sağlayan bir istasyona dönüştürdü. Enerjisini güneşten alan istasyon karbon salımını benzerlerine göre yaklaşık %30 oranında azaltacak. Ayrıca enerjisini güneşten alan bu istasyon sayesinde 10 yılda yaklaşık 1000 ağaca bedel karbon emilecek. Yıllık yaklaşık 200 bin kilowat saat olan enerji tüketiminin 32'sini güneş enerjisinden sağlayacak olan istasyonun dönüşümü için de 270 watt gücünde 160 güneş paneli kullanıldı. Bir petrol istasyonunun enerjisinin ancak 32'sini karşılıyor pompalar, elektrik, ışık vesaire. 160 adet güneş paneli ile. Şirketin CEO'su şirket olarak net karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye ve Türkiye çapında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz dedi. Tabii bu şirketin en önce yapması gereken iş petrolden çıkıp yenilenebilir enerji sektörüne girmek. Petrolü yerinde bırakmak bu durum tabii biraz hipokrit bir durum. İşte doğru bir adım öte yandan Fransa gelecek yıl başlayacak uygulamayla uçak biletlerinden karbon vergisi alacak. Amaç çevreyi daha az kirletecek bir ulaşım altyapısı oluşturmak. Daha çevreci bir ulaşımı hedefleyen Fransa uçak biletlerinden karbon vergisi alınacağını açıkladı. Önümüzdeki yıl başlayacak uygulamayla 180 milyon euro gelir elde edilmesi bekleniyor. Fransa Ulaştırma Bakanı Elizabeth Born, çevreyi daha az kirletecek bir ulaşım altyapısı oluşturmak için ülkeden yapılacak her uçuş için alınacak bilete eko vergi getireceklerini duyurdu. Born Fransa'dan yapılacak tüm uçuşlar için eko vergi uygulamasını hayata geçirmeye karar verdik dedi. İsveç'te geçen yıl benzer şekilde hava taşımacılığının neden olduğu karbon salımını gerekçe göstererek her bilete 40 euroya kadar vergi getirmişti. Plastikler balinalardan sonra geyiklerin de ölümüne neden oldu. Japonya'daki Nara Geyik Koruma Vakfı uzmanları Mart'tan yana 14 geyiğin öldüğünü yapılan otopside de bu geyiklerden 9'unun karınlarında Büyük miktarda plastik bulunduğunu belirtti. Sadece bir hayvanın karnından 4,3 kilo plastik çıktığını kaydeden uzmanlar hayvanların plastiklerin sindirim sistemini parçalaması sonucunda açlıktan öldüğünü söyledi. Hayvanların yemek kokusuna aldanarak poşetleri yediği belirtiliyor. BBC'nin haberine göre antik tapınaklarda bulunduğu Nara Parkı'nda 1300 kadar geyik var. Ziyaretçiler arasında dolaşan turistlerin birlikte selfie çektikleri geyiklere yiyecek vermekse yasak. Japon hükümeti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu geyiklerin kutsallığını kaldırmış. 1957'de de bu hayvanları milli servet statüsüne almıştı. Evet balinalardan sonra, kuşlardan sonra geyikler de plastik yüzünden ölüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan sunan Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş Gezegenin Geleceği programını sundu. Boş